Üstad'a ait diyelim bunu, Selefi Salih'in yapmış kudvunu önem veriyor, faziletli görüyor, faydalarını da anlatıyor. O tesbihatı gözümüzü kırpmadan Allah'ın huzurunda gibi, Resulların zorunduğunu onu anlatırken öyle anlatıyor. El-Hüccetü Zehra'yı merakla okuyorsunuz. Ben onu o zaman öyle merakla takip eden insan sadece bilgi hammalı olsun diye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 Yani 60 küsür senedir giremedi, siz bir ortamdan eşit ettiniz, temizdi. Sizin zamanında nurlar vardı, temiz arkadaşlar vardı. E siz de girdiğinizi söyleyemezsiniz. Yani. Okuduğumuz tesbihatın renginden, deseninden, şivesinden, kıldığımız namazın şivesinden, deseninden, renginden belli oluyor. Namaza gelişimizin edasından belli oluyor.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 Güzurunda temkinle duralım. Konuşurken temkinli olalım. Söylediğimiz her şeyi Kemali temkinle böyle jelatinli bir paketi ona sunuyor gibi o hava içinde ona sunmaya çalışalım. Namazın her rüknünü ona öyle sunmaya çalışalım. E bir bakalım yani duyurduğu şeyi duyurduktan sonra geri alıyor mu yani? O mahafeti içimize atıp vicdanımıza rahat verdikten sonra yeniden bir de darlık veriyor mu?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 Yani böyle bir şeyler yapıyor olma, birlerine bir şeyler anlatıyor olma, bir sistemi takip etme, bir sistemle alakalı müzakereler yapma buna veya işte ilim yapıyorum diye kitap okuma, kitapları fişleme, bir kısım kaynaklara ulaşma bunlar hiç marifet değil. Bunların kıymet harbiyesi bunlar eritilir senin düşünce potanda.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 Vaktinde uyumayanın şeyi, namazda uyumaktır tabii. Uyuma zamanı Allah ''Ve ceal ve sübata'' diyor. ''Ben geceyi vakti inkıta kıldım.'' Gece uyuyacağın kadar uyuyacaksın, kalkıp ihya edeceksin. İçinde sadece Allah mülazası olması gerekli olan şeyin içine yatağın levsiyatını getirme. Yani ona bile bismillah demek lazım. Bunu okumadan yeni başlamak, Tesbihatta kusur etmeden yeni başlamak. Hiçbir namazın duasını ihmal etmeden yeni başlamak. Sünnetler câbrinle noksan meşru kılınmış. Farzlarda kusur edersiniz, oradaki eksiği kedi sarıp sarmalıyor, sargı yapıyor nafile ile Allah. Farz kırıklarını, çatlaklarını nafile ile sargılıyor. Onlar da kusur etmemeye bakalım. Sıkalım dişimizi ve bunun yayılmasını sağlayalım, temin edelim. Ve yine yemin edelim, yemekten doymadan kalkacağız. Midemiz yarıya geldiğinde kalkacağız diye. Hayat o zaman dengelenir. Az ye, az uyu, hayrete var, fani ol, Allah'ı bul. Killette kelam, killette menam, killette ta'a, inzlat enil anam bir manada. O zaman tamamen onu hasimet edelim. Ne olur Allah'ım inandır bizi. Zidna imanen. Zidna imanen. Ya. Zidna yakinen. Zidna marifet. İmanımızı, yakinimizi, marifetimizi artır. Akla gelir ki bir sürü böyle namaz kılan var. Onlarınki ne olacak?